Elhamdülillahi rabbil alemin assalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi ecma'in. Şimdi, İmam Gazali Hazretlerimizin tersinden devam edelim bir kısa. Ve alem evladım, şunu bil ki enne ba'da mesaili kelleti seelteni ana, bana sorduğum bazı şeyler var. E, hep bazılarını cevap veriyorum. Bazıları da, mesela diyorsun ki visalin lezzeti Yani Allah'a kavuşmanın tadını soruyor. <gülüyor> Tecellilerin sırları. Yani allah Teala kuluna tecelli eder, nurundan açar. Bunları sırrı. Mükaşefatın sırları. Yani ne demek? Keşif, manevi alemden perdeler açılır. Hicaplar kaldırılır melekler görünür, ruhaniler görünür, ruhallar halindeki zatlarla görüşürür falan filan. Yani bunları izah etmek, ibareyle anlatmak zor. E, suretlendirmek, temsili yani misal aleminde yani şu, şu şekilde izah etmek, göstermek, örneklendirmek mümtenir. Yani mümkün değil. Sen de bana diyorsun ki bunları bana anlat. Mektupla. Gör evladım, nerede bu cevabı ha? Bunların cevabı doğru olmaz bil ki yazıyla bunların cevabını vermek doğru olmaz. Bunlar yaşanacak. Hallerdir. Velkavi, konuşmakla da. Yazıyı bırak. Hadi görüştük. Görüşsek de ben sana anlatsam yine anlatamam. Niçün? El intebluh. Eğer sen ulaşırsan tilgel halete o makama. Tarifin bahiye manevi hallerin ne olduğunu anlayabilirsin. Ve illa ulaşamazsan ben Tealeme amle müstehhilat senin bunları bilmen imkansız şeylerdendir. Lielat çünkü bunlar nedir? Zevkliyün tadımlıktır. Şimdi adam baklava hayatta hiç yememiş, hiç baklava devçi şey bilmiyor. Bazı var dünyanın her yerinde baklava bilmezler ki.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 Yudum baklava koysam senin, anlat malumiyet yok. O zaman ulaşırsan o makama yani sen onu ağzına alırsan anlarsın. Değilse anlatmakla anlamazsın. Ve kuluma künze bir şey tadımlıksa, tatmaya bağlıysa, laş bil kabul Onun yazıyla sözlen tarifi doğru olmaz. Yani mümkün de olmaz. Ne gibi ki halavetin pul ve tatlının tadı gibi. Yani sen bu tadı ağzına alırsan tatlıyı anlıyorsun. Ve mürahetil mürü acının acılığı gibi. Yoksa bunu sen ağzında tat yokken, hatta safran e, bozukken, ağzın safralıyken, ağzın avu gibiyken Ben sana tatlıdan bahsetmekten senin ağzın tatlanmaz. Ya yorafu illa bilde yok. Bu ancak zevkle bilinir. Yani tadarak. Kema hukiyetindeki nakledilmiştir ki. En ninnen Bir adam cima gücü yetmiyor. İnnin yani iktidarsız. Kısır başka, kısır iktidarı vardır. Çocuğu olmaz. İnnin ne demek? Gücü yok. Birleşmeye gücü yok. E bu adam ketebe ila sahibi bir arkadaşına mektup yazmış. Arifni lezzetel mücamati. Bana cima'nın lezzetini anlat. İmam Gazali bu yani. Ey fekefet günü bunun tadı nasıl oluyor? Fekete bir cevap bir adam da cevabında yazmış. Ya fulan inni kuntu ilel an atip tuğa unni ne Ey arkadaş ben seni bugüne kadar sadece iktidarsız olarak tanıyordum. Velan araf senin ne enni nunul ahmaku. Şimdi anladım ki sen sadece iktidarsız değilmişsin üstelik ahmakmışsın. Niçin le nazil lezzete zevkiyetün bu lezzet nedir? Tatmaya bağlıdır. İntasıl tarif, gücün yetersi anlarsın. Allah sana bir gün bu gücü verirse, cima muvaffak olursan anlarsın. Ve la istekimi ve bil kavli vel kitap. Yoksa sözle yazıyla bunu anlatmamız doğru olmaz buyurmuş bu mübarek zat.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 Neye göre? Soymuyor o, yeti afftırılıyor Görünce tutun, görünce açın. Peki herkesin görmesi mümkün mi mü gece? Ama herkes başlıyor uca. İdâlem tara hilâle fesâlim, li unasın rau Sen hilali görmedinse, gözleriyle görmüş doğru dürüst adamlar varsa, onlara teslim oluyorsun, değil mi? Burada da Allah'a kavuşmak vardı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 Bu dendir anlatamam. Ve emmel bazul lezi yesekîmul Cevâbulev Cevap vermek doğru olan bazılarını Fekaz zekârne Bi-ihyâ-l-ulûm, ihyâ l kitabında 5 cilt Zikrettik Ve gayri diğer kitaplarımız da var. Venezgur burada da anlatacağız. Nübezem minhu Birkaç parça, küçücük risale bu, Küçük.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 Dünya ahiret, kurtuluş isteyen bu dördü yapacak. Bundan kurtuluşu yok. Bakalım neymiş? Bunları sayarız inşallah. Rahman. Şimdi ne buyurdu? Geçen derste. Allah yolcusuna ne lazım? Gerekli kesin. Evbat, umur. Dört şey lazım. Hatırlıyor musunuz? Dört dedik de öyle bağladık.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 o itikat içerisinde olmayacak. Yani 72 çabuk Fırka'nın inançları gibi Hadis-i Şerif'te buyrulduğu üzere ve Sethifteri bu benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Kullun filhabiye hepsi cehenneme girecek. İlla vahide bir tanesi selamette kalacak. Bu hepsi cehenneme derken onlardan da imanını kurtaran varsa cehenneme girip itikadının bozukluğu kadar yanıp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 sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetmiş kere var ediyorsa, bizim kaç kere etmemiz lazım? Yetmiş <gülüyor> bin kere. <gülüyor> Halbuki yetmiş kere bile ediyor muyuz? Etmiyoruz. Namaz kılarsak peşine müezzin estağfurullah falan diyorsa işte, belki müezzinle çoğu da nasıl olsa müezzin diyor diyor, onu bile demiyor. <gülüyor> ya müezzini yediğiyle sen doluyor musun? Sen de var edeceksin daha. O akşamdan sonra, la ilahe illallah de öyle şey, bizim ee, Kartal Efendi okuyor bakıyorum millet hiç okumuyor <gülüyor> diyor ki nasıl olsa diyor ya onun okuduğundan sana cevap gelmez ki o dinleme sevabı başka o kuran olursa dinleme sevabı var bu zikirdir sen ne yapacaksın on kere <gülüyor> nasuh tevbesi La ondan sonra dönüş olmayacak ile zelleti. bir daha ayak kayması yani günaha dönüş olmayacak olmayacak derken insan neyiz Düşme tehlikemiz var mı? Var. Ama tevbe ederken niyetin nasıl olacak? Bir daha günah dönüş olmama fikri olacak. Ama sen yine düştün. Düşmez kalkmaz bir Allah diyeceksin. Yine tevbe edeceksin. Başka çare var mı? Şeytan sana derse ki sen kaç keredir tevbe ettin bozdun. Bir daha da tevben kabul olmaz. Onun için sen günah devam et. Sen de ona ne diyeceksin? Af kur defol, başımdan git. Çünkü Rabbim bana ne buyuruyor? Günde 70 kere de bozsan, 70 kere de dönsen yine kabul. Mevla bunu niye bu kadar açtı? Şeytana bizi bırakma için Yoksa şeytan hepimizi ne yapacaktı? Kapacaktı, birkaç kere bozanı bir daha ebedi iflah olmayacaktı. Kurban olduğum sana, şeytana bırakmadın bizi ya Rabbi. Ya Rabbi kurban olduğum sana ya Rabbi.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 Şimdi tevbenin kısımları. Bir var tevbetül halas. Yani seçkin kulların tevbesi. Bunlar dünya fikirleri gelse aklına bir vesvese gelse veyahut azimetle amel edecekken ruhsatla bir amel etse efendim yani bazı fıkıh meselelerinde vardır. Bazı meselelerde ruhsatlar vardır. Ama Nakşi tarikatında yani azimetle amel esastır. Efendim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 Ama makamı çok yüksek. Bizim gibileri için konuşmuyor. Bunlar seçkin kullar. Daha seçkin. Onların tövbesi nedir? Kalbine Allah'tan başka bir şey gelse bir anda hemen tövbe eder. Biz ne yapmamız lazım? Biz de estağfurullah otomatiğe bağlamamız lazım. Çünkü kalp çift çarşısı sıralı geliyor ya başka şey. Estağfurullah, geziyor. o da lak sana girer.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 takıldı, tealluk etti, alaka kurdu hemen istiğfar ediyor ya Rabbi ben senin öz zatını düşünmem lazım anlayabiliyor muyum? Mevla'nın isminin sıfatıyla bile meşgul olmaktan öz zat çünkü onun e, Maza miraçta buyuruyor gözü kaymadı, kalbi kaymadı hep bana yöneldi, hiç sağa sonuna sağ bakmadı kalbi de zerre kadar başka bir şeyle alakadar olmadı ayet kerimede bu yüksek makam onların. Ha bizim kalbimize zaten bizim kalbimize perde merde arasına gelmiyor. Neden? Bizimki zaten kılıflı, perdeli. Arasına perde biraz açılıyor. Böyle sohbette falan, Kadir Gecesi, rahat Gecesi falan, Ka'be'de falan arasına bizim perde açılıyor ve o perde açıldığı zaman acayip bir feyiz yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz vallahi ben öyle birkaç feyizli yaşadığım şeyler var. Her yani dünyayı ahireti versen almam. Ahireti de almam yani.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 kaza. Mesela namazlarda neyin var? Kılmadıklarım var. Bu kılmadığın namazlar mutlaka ne olacak? Kaza. Bu şimdi bazı ilahi açılan ne diyorlar? Namazın kazası. Yok diyor. Bu, şey bıraktın mı gitti diyor. E sen de cehenneme gitti. Ne olacak? Namaz gitti sen de gitti. ya bari kaza at. Kaza şart. Bak bütün ulema bunu söylüyor. Peki bu kaza neye göre yapılacak diyor? Kaç, kılmadığı namazların sayısını biliyorsa sayıya gönül. Nasıl sayı? Adam, 60 yaşında başladım diyor. E o zaman bu 11 yaşından 12 yaşından en geç Blue şeyini koyacak. Oradan ileri ne oldu? 48 sene. Bunun nesi var? Var böyle adamlar değil mi? Yani var adam 80 yaşında da tövbe beden var. Ne, ne yapacağız yani bu adama? Kazası var mı? Namazları kaza edecek. Peki sayıyı bilmiyorsa?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 ama tam dönüş yapmıştı anlı nasır bağlamıştı secdeden nur gibiydi evliya Allah'tan olmuştu uzak ama işte övecede çok maymundan yaratıldığımıza inanıyordum diyor o kadar da şimdi beyoğlu'nda haracını yemişlerden eski şimdi vefat etti, abri nur olsun Amin. E, o mübarek adam mesela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 Düşündüğünü de ne yapıyor? Onu da kaza Onun için Efendi usulünde ne var? Kerahatla kılınan da ya var. Sakalsız imamın arkasında namaz caiz midir? Caizdir. Nasıl değildir atıyorsunuz oradan be? Ana! 40 senedir eli sünneti anlatıyoruz hala anlamadılar ya. Sakalsız imamın arkasında namaz caizdir. Ama kerahat var mı? Var. Kendi kıldığı namazda da sakalını tıraş edenin kerahat var. <gülüyor> Vefi salat ne bir şey kerahatıyor? ben sahibi diyor ki kendi kıldığı namazda mekruhtur diyor. <gülüyor> İmam olması değil. Ya. Yalnız bir kötü haberim daha var. Bu gecede bayağı bir sizi şey ettim ama bir tutandan aşağı olursa onda da kerahat var. Çünkü esas sünnet nedir?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 Geçerlidir. Anladınız mı şimdi? Heh, ne anladınız hiç. İşte, anlayın işte. Çünkü birçok kerahat var. Bir tane kerahat yok. Birçok kerahat var. Anladın? Kadınlar önde kalıyor. Yanda kalıyor. Önünden geçiyor. Dolu kerahat var. Ama cemaatle kılınacak mı? Mutlaka kılınacak. Yüz bin namaz sebabı var. Sen şimdi ben keraatsız kılayım diye gidip tek başına kılarsan o zaman galis kerahata girersin. <gülüyor> en galiz kerahat. Çünkü cemaati kaçırmak kadar büyük kerahat olur mu? Cemaatle kılınacak şart. İmam sakalsız da olsa yani cemaata gidecek mi? Gidilecek. Ancak şeraata inanmıyorum falan diyorsa o zaten mürtet olmuştur. Onun arkasında kılınır mı? Kılınmaz öyle. Hepten kavurun arkasında da kılınır demedik yani şimdi. Şeraata inanmayan sakallı da olsa gavur olur. Onu sakalı kurtarmaz Şerat Kur'an. Bunları farklı. Birisi geldi bana bizim namazın arkasında namaz olur mu? Ni bileyim sen mi mahkum dedim ya. <gülüyor> Dedi bizi şeraatı inkar ediyor. Dedi, de mahkemeye verdi şeratçı diye diyor. E dedim sen daha nasıl kılıyorsun? Nasıl soruyorsun? Bu kadar? O kadar aklın başındayım bu Şerat Kur'an demek. Evet. Şimdi bunun kazaları böyle. Tevbesi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 Ee, yani ihtiyatan ahirette bir arkamdan da bir sadaka olsun enniyatinde fakir talebeye gidecek bir sadaka mahiyetindedir bunda e, efendi hazretlerinden duydum ki bunu çok inkar ederler şimdiki hocalar Ben yani inkar edene de tabi da ayet hadis varmış gibi de üstüne gidemem. Şimdi her şeyin farkı var. Ama biz Efendi duyduğumuz ve fıkırlarda gördüğümüz bundan İmam Efendimiz buyurdu ki, Mevla'nın bu kuluda bir mağfiret buyurmasın umarız. Anladın? O, on hocalar buyuruyorlar usulü. Şimdi, buluverdiğin günden öldüğün güne kadar. 90 yaşadın, sen efendim 78 sene. 78 senelik namaz Bir namazdan diyelim bir fitre parası koysan Diyelim 9 lira Koydun 10 lira koydun bir namaza Sen bunu 5'ten çarp günlük Sonra yıllık sonra o yılda Çarp 78 ile Bunu çok büyük zengin olursa O zaman verir Yani hepsini bensiz. Ama senin benim gibi adamların Hele ki miras varislere miras kalacak mı? adam Para gidecek bütün Adam gitti ölü gitti Arkadan para da bunun namazlarına gitti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 Kabul etti mi? Alıyor onun ne oluyor? İstersen alıp gider kaçar. Ama sonra hep diyor bağış yaptım diyor tekrar. O hakkını bağışlıyor. Tekrar o hak bağışlanıyor. Böylece kamun devti kamun devti böyle yapılıyor. Ondan sonra bu muamele bitiyor. Tabii ki o para orada bulunan fakir, yani o muamele yapılan fakirlere dağıtılıyor. O fakirlere dağıtılıyor.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 En zahif bir rivayet bile olsa. Zaten ölmüş gitmiş. Sana neler bırakmış. İnsanın o doğruda bir sadaka vermesinde. Ne mahzur var. Ne mahzur var yani. Ama burada ayet hadis diye kesin bir delil. Yok. E, devir deniyor buna. Devir. Bir de iskatı salat deniyor. Ha bunu da bir konu yap. Dört <gülüyor> Bunu da ilk söyledik ha. Belki de bu kadar. Daha da detayı var da şimdi. Onu da söyletmeyeyim. Hepiniz devirci olma başlarsınız. Ölene iskat yapmaya başlarsınız.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 Zekat 50 senede 30 sene zekat vermemiş, şimdi dönüş yapmış. e hoca efendi ben başladım, tamam başladım. Geriye dönüp 30 seneki zekatını ne tutuyor? Ya hoca hani karıştırma geriyi ileri şimdi, işte. yeni tövbe ettik daha. <gülüyor> namazı desen namaz da daha, hayır kaza yapalım. Zekata gelince hesap tutuyor fazla. Ne yapalım? Az daha ne diyecek? Lir? Adama ben şöyle soruyorum.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 Müslüman mıydı Bu sefer onu da yediremiyor kendine. Müslümandım elhamdülillah falan. Hatta buludan beri değil, beladan beri adam Müslüman. E ben de ona diyorum ki o zaman kaza lazım mı? <gülüyor> lazım işte. Ha i̇şte o gavurluğu göze alırsan onu bilmez. Ama bir tanesi dedi bana ona. Dedi ben dedi şeraata inanmıyordum dedi. Üç baş mescidinde sohbet yapıyorum. Said abi zamanında rahmet. Üç başta dedi ben dedi Buraya geldim dedi, ilk bomba koyulacakken çarşambaya bomba koyacaksın İsmaila'ya dermiş. Şerata merata söverdim dedi ben. Ha dedim o zaman sen yavurmuşsun abi, yeni Müslüman olmuşsun. <gülüyor> tamam sana kaza bela yok dedim. Sana. <gülüyor> Ama sen şimdi Müslümansan ben sana nasıl kaza yok diyeceğim yani. Evvelden beri namaza inanıyorsun daha, inanıyorsun Müslümansan. Farz olduğunu biliyorsun, nasıl kaza yok diyeceğim sana ya. Doğru fetva vereceğim. Orucun kazaları. Efendim hastaysan fidye verdin. Sonra o hastalık geçti. Tekrar o paraları fakirlerden geri alacak hali yok. Yedik içtiler. Ama sen o oruçları bir daha kaza mı? Edecek mi? Edeceksin mi? Allah canını bahsetmiş. Hastalığın geçti daha. Ya ben şu şeker bir geçse benim öğlene kadar oruç tutmam lazım. Kaç senedir fidye ile yaşıyorum. Kessin tutarım. Geçsin keşke. Çok da yemek seven biri değilim hiç ya. Günde bir bir çorba içsem yetiyor şeker geçse Allah'ım fısıldıyor efendi dedi senin bu hastalığın geçecek dedi <gülüyor> kürfüden dedi <gülüyor> 25 sene oldu bekliyorum <gülüyor> efendinin buyurdu hatta <faktör. gülüyor> ama işte o zaman da başka hastalık çıkmasa oruçları tutacağız yani Seve seve, seve seve. keşke tutsam orucun zevki gibi bir şey var mı orucun tadı gibi herhalde çok tutuyorduk daha i̇şte, mahrum olduk şimdi e şimdi siz mahrum değilsiniz tutun da ondan sonra hac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 صلى الله وسلم على سيدنا المرسلين وبلغ وعلى ال والصاب يجمعين اللهم ناجل الجنه نعوذ بك من النار اللهم ناجل رب الجنه نعوذ بك من شخط النار اللهم ناجل الجنه وما قرب بيني ان قول عمل نعوذ بك من النار وما قرب بيني صلى الله بك صلى الله la alegândul la, la, la, la, la, la, Allahumma inna as'aluka al-khayri kulli haajin waajilin wa ma limnaa wa al-khayri kulli haajin waajilin wa ma limnaa wa ma lam na'lam. Allahumma qaddaytana qadaa fa ja'alak wa tawshada. Allahumma rabbana atina min karamatiha wa hayy lana min amrina bashada. Ya Ya Rabbi çahiller için uğursuz olan geceleri günleri bize uğurla ile. Âmin baareyle. Onlara lanet yağanlarda bize rahmet yağdır. Onlara da hidayet eyle. Amin. Onlara da iman nasib eyle. Âmin. Ya Rabbi hastalarımıza aciz şifaatler ver de. Bostalarımıza ömür ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi cinlenmiş küçük kızlarımızdan, talebelerimizden cinlere, musal cinlerin musal doluluklarını halas ile kurtar Amin. ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi alamin ve la nasirin. Kanser olanlara acil şifalar eylesin. Bizden önce ölenlere gargayim, rahmet eyle kabul eyle nur eyle. Allahumma ve selam. Sallallahu ve sellem. ala seyyidina Muhammedin Nebiyil Ummi. El Habibil Alil Kadir. El, -Ali. El Azimil Jahil. Ve ala ali, -Ali, ve -Ali, ve -Ali husulu, şerlerin ve Suriye'nin ve Filistin'in ve Mısır'ın ve Afganistan'dan Doğu Türkistan bütün İslam beldelerinin ve vatanımızın bütün fitne ve kargaşalardan kalası için Rasulullah Aleyhisselam bize arz edilmek üzere buyur: as Salatu <gülüyor> ve ya as Salatu as Salatu <gülüyor> as Salatu as Salatu Salatu Salatu Salatu Salatu Salatu Alet, ia se inele, aline, سبحان aline. رب mai عما obi, ca على المرسلين والحمد لله رب العالمين. o picătură, النبي صلى الله عليه وسلم picătură, ca o picătură, ca o picătură, ca o picătură, ca o picătură, ca o picătură, ca o picătură,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 ghayril maghdubi alayhim wal dallin amin